Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık radyo 95.0'dayız. Kamusla güreşiyoruz. Ee, uzun zamandır güreşiyoruz. Nasılsın Didemciğim? İyiyim Keremciğim. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. İyi haftalar. İyi haftalar. Sevgili dinleyicilerimizin de iyi olduklarını ümit ediyoruz. Hepsinin iyi olması ne kadar mümkün bilemiyorum ama. Umarım <gülüyor> herkes keyifli yerindedir. Altı Aralık, altıncı programımız. İstersen sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. Ee, Kamusla Güreş Aynı isimli Gmail adresimiz var. Instagram adresimiz var ve Twitter adresimiz var. Aktif olarak Twitter'ı kullandığımızı belirtelim. Aynı aynı zamanda tüm podcast kanallarında diyebiliriz değil mi? Evet. Hali hazırda bulunan tüm podcast kanallarımızda hem bugünkü yayınımızı hem de geçmiş yayınlarımızı isteyenler, bileyenler takip edebilirler diyeyim. Ben de bu 6. program, neyin 6. programındayız, ne yapıyoruz'u şöyle tekrar kısaca bir toparlayayım ilk kez dinleyen, kaçıran dinleyicilerimiz varsa diye. Malum her yayın dönemi olduğu gibi bir ana konsept başlığı seçiyoruz ve o başlığın altında sözcükler seçerek onlarla ilgili konuşuyoruz. Ad isim başlığı altında ilerliyoruz. Sevgili Ömer Madran'ın e, bize bu şiddet, hiddet e, ve saldırganlık ifade eden adlarla ilgili duyduğu e, rahatsızlığı dile getirmişti. O bağlantı sonrası biz de bu başlığı seçelim. Çok güzel olur dedik. Başladık. Eee sözlüklerin çoğu bitti aslında değil mi Kerem? Aslında artık evet, detaylı de var iki, galiba değil mi? Evet, sözlükten ziyade artık o daha detaylı kaynaklara Evet. geçtik gibi. E, bu arada e, Kerem'in söylediği gibi geçmiş programlarımızı kaçıran, neler söylediler diye merak edenler podcast'ten takip edebilirler. Pandemi süreciyle evden kayıt yaptığımız da hatırlatalım. Ara ara ses e, kalitesiyle ilgili hakikaten sıkıntılar oldu. Doğ oldu biliyor. Affola. Affola efendim. Efendim, e, elimizde çok sık kullandığımız, eee Remzi Kitabevi'nden basılan Bernard Shaw'un Gülen Düşünceleri var. Ee, çok da güzel bir dizin oluşturmuşlar e bu bağlamda bütün yayın evlerinden böyle dizin istediğimizi ben buradan bir belirtmek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> program edicisi de konuştuk bu durumu. Didem takıntılı bu konuya. Evet takıntılı. Hatta bazı kitapların çıkartıyor dizinlerini artık o kadar takıntılı değil mi? Ya Evet Galeanoların bir kısmında kendi içlerinde pek çok bölüm var. Bölümlerin adları var. İşte diyelim ki anne, yaralı kuş, işte bilmem sarı falan gibi. Onları bile koymamışlar içindekilere. Evet, birçok kitap da var gerçekten. Evet. Yani dizin iyi. olması gereken birçok kitap var. Ee, bu sorun Yayın evlerine buradan sesleniyoruz. Biz hazırız diyelim falan. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim e, şimdi Gülen Düşünceler'den e, adla ilgili birkaç alıntı. E, herkes için siyasal sözlükten e, bir alıntı. Babalarının adlarını alan ve mesleğine katılan çocuklardan onların dehasını da almaları bekleniyor. Hmm. Mozart ve Wagner'in çocuklarını bir düşünün. Hmm. Çocuklar adlarını değiştirip akrabalıklarını çok gizli tutarlarsa iyi ederler. Yoksa başarısız sayılırlar. Sessiz, yeterli, sıradan kişiler olarak saygı görecekken demiş hmm. ve devamı da Aslında var ama... Aslında çok ilginç bir başlık bu. Değil mi? Üzerine düşünülesi. Yani o büyük ismin hem çocuk üzerinde oluşturduğu psikolojik baskıları düşünüyorum bir yandan. E çok da örnekler var değil mi? Hani Bir yandan hakikaten o bu büyük ismin e, işte ne örneği vermiş bilmiyorum hani çocukların ne aleminde de mutlaka denk düşmüş düşmüşsünüzdür. Aynı soy ismini kullanan e, e, gelecek, gelecek dönemde de işte sonrasında daha doğrusu e, hayli başarılı olan örneklere rastlamakla birlikte tam tersi, tam tersi durumlarda söz konusu olabiliyor. E, daha böyle afişe olan isimlerde daha çok bu değil mi? Yani işte özellikle e, Beyaz perdede sinemada, e, sanat, bilim adamlarında belki bilim insanı evet, evet. yani e, adın altında ezilmek diye bir şey var evet. bazen de o kötü bir ad demeyelim tabi burada soyad oluyor söz konusu olan ama evet. şimdi kötüye örnek vermiş olmayalım ama e, sevgili dinleyicilerimizin de aklına pek çok isim soyad gelebilir bazen de çocuk o e, ağırlığı taşıyor iyi olsun kötü olsun bir yük veriyor sanki bir beklenti oluyor tabii de ister istemez değil mi yani atıyorum işte ne var İşte Einstein, Einstein'ın oğlundan, şu çocuğundan. Geri zekalı çıktı <gülüyor> mesela. Evet, ola ola bum olmuş gibi bir kelam kelamı insan oğlu. Evet. <gülüyor> Belli olmaz dilin çünkü şeyi yok, kemiği yok biliyorsun Didem'ciğim. Evet efendim, evet. Bunu başka bir alıntısı takip ediyor. Londra Müziği başlıklı yazısından bahsediyor. Burada imza konusunu öne çıkarmış Bernard Shaw. Ben de e, önemsedim çünkü hatta sözcüklerimizin arasına önce ad ve isim demiştik ama tabii soyadını, lakabı, rumuzu da kattık. Artık imzayı da katalım dedik. Kat bakalım evet, <gülüyor> Katalım. İmza olarak kullanılmaya değecek bir adım yoktu o dönemde diyor Shaw doğrudan. GBS yani George Bernard Shaw, GBS halk açısından hiçbir anlam taşımıyordu. Yabancı bir ünvanı andıran fantastik bir kimlik bulmalıydım kendime. Önce Verdi'nin İltravatoresi'ndeki Count di Luna'yı düşündüm. Sonra Corno di Bosetto'ya karar verdim. Corno di Bosetto hem yabancı bir ünvana benziyordu hem de gerçek anlamının bir tür Corno olduğunu da kimse bilmiyordu. <Gülüyor> ee, bu evet ismin yarattığı etki e, bazı öyle isimler vardır ya yani ya... Fiyakalıdır desem doğru bir kelime mi olacak bilmiyorum ama o fiyakalı bir isimdir. Sanki böyle meşhur birinin ismi gibidir, şairhanedir. Salvatore Quasimodo. <gülüyor> Quasimodo olunca ama direkt başka bir şey çağrıştırıyor ve Salvatore'sinden sonra değişiyor. Yani bu nokta, biz imzadan başladık aslında ama imza mevzu da önemli. Bayağı adımız yani imza. Ee, ben de senin imzanı ilk defa bugün gördüm. Çok böyle iddialı imzalar da var değil mi? Evet. Atatürk'ün imzası öyle güzeldir mesela. Şeyin şair Cemal Süreyya'nın imzası meşhurdur. Evet Gördün bazı mi? imzalar evet, yani gözümün önünde bir imza var yanlış anımsamıyorsam. Ee, evet. Bir de böyle çok basit sadece bir neredeyse x ya da harfin yanına nokta koymuş gibi olanlar vardır. Yani, tab tabi de imza oluşma süreci de vardır hepimizin değil Gençken. mi? Gençken. Oturtmaya çalışırsa bile çalışırız. Evet. Benim otuzlu yaşlarımda oturdu mesela seninkisi mi? Ben de bir iki kere değiştirdim. Hatırlamıyorum hangi yaşta ama yani böyle İlk koyduğum imzada kalmadığımı anımsıyorum. Çalıştığımı da hatırlıyorum o evet, imzaya. Ben de çok üzerinde çalıştım. Sonunda San, tuttum. Atalım imzalarımızı Twitter'da <gülüyor> yayınlayalım unutmazsak <gülüyor> Kerem. Ne yapacaklar ayol bizimkine? E canım o kadar konuştuk. insan merak eder tabii. Bizimkine ne <gülüyor> yapacaklar ayrı. Ama yok koymayalım. imza da biraz i̇mza, şey bir şey. Ee, evet. <gülüyor> evet. Bernaşoğlu'dan devam ağabey, ediyoruz. Ya. Güveniyorum biz sevgili dinleyenler, dinleyenler ama. Ama sadece dinleyenler değil. Herkes açık olduğu Ticari için. Ticari hayatımızı de. bitiriyorlarmış dinlemci. <gülüyor> Borç senetleri geliyormuş. Efendim devam ediyoruz. Bernaşoğlu'la. Ellen Terry'e mektuptan bir alıntı. Ellen Terry, dünyanın en güzel adı. 19. yüzyıl sonlarından kalma bir ses gibi geliyor kulağa. Çok güzel bir ritmi var bu adın. George gibi değil. O kadar çirkin ve zor ki bana bu adla seslenenlerin başarısız kalmaktan başka olanakları kalmıyor demiş. Hmm, bu dönemde aslında bunu hiç düşünmemiştim. Kulağına sayılıyor. Evet, H harfine takılırım aslında. H harfini özellikle böyle kısa isimlerde geçtiği zaman bana hayli yumuşak gelir. Mesela Melih gibi, Halim, işte Semih, e, Fehim e, hmm. gibi. İlginçmiş. Evet. İyi geliyor H yani sana yumuşatıyor. Evet yumuşatıyor. H harfinin böyle ismini de konulmuş. Hatta çocuğumun ismini koyarken biraz düşünmüştüm acaba hani bir olsun. olsun mu diye. Ama çevremde çok öyle H'li arkadaş vardı. <gülüyor> ha, <gülüyor> Başka ilginçmiş. bir şey oldu. Evet. Benim e, bilmiyorum Türkçe isimlerde sanki sesten ziyade o bir takım ön yargılarımız e, olumlu ve olumsuz e, o anlamıyla ya da e, kullananların kim olduğuyla ilgili e, kafamızda oturmuş bir ön yargı oluyor. Daha çok onunla ilgili sanıyorum daha çok yabancı isimlerde e, tabii çoğunun anlamını bilmediğim için kulağıma gelişindeki zerafet ya da kabalık Hmm. etkili oluyor. Evet efendim. Dışarıda ve dışarıda farklısın yani. <gülüyor> <gülüyor> evet öyleyim. Artık pek dışarıda da olamıyoruz zaten hem pandemiden tamam. hem de güvenlik hmm. korundan <gülüyor> ötürü <gülüyor> efendim. Devam ediyoruz aynı kaynaktan. Burada Bernard Shaw, Oscar Wilde'la Konuşuyor. Konuşmalarından kısa bir alıntı var. Ee, bir dergi çıkartıyormuş Bernard Shaw onunla ilgili konuşuyorlar. Wilde diyor ki anlattıklarınız çok ilginç Bay Shaw. Yalnız söylemediğiniz bir şey var. Hem de çok önemli bir şey. Derginize vereceğiniz adı söylemediniz. Hmm. Bernard Shaw da şöyle yanıtlıyor. Zorla da olsa kişiliğimle etkilemek istiyorum halkı. Adını Show koyacağım derginin Show Show Show diye de devam hmm. ediyor. Ee, ben de burada isim, kişilerin isim vermesi dışında e, yaratılan bir esere, dergiye, kitaba, filme konan adın da ne kadar önemli olduğunu düşündüm. Hmm, doğru. Bizim bu beyaz e, şey beyaz perde sinemada bu, buna da çok örnek var. Hep böyle bir değişe değişe gelen isimler var, değil mi? Ne gibi? Ya işte filmin asıl orijinal ismi... Ha yani çevirilerde sal, diyorsun. Evet, çevirilerde. evet, Evet, Doğru, yani doğru. Bu sıkıntı oluyor. Özellikle özel isimse, bir yabancı özel isim e, antipatisi var galiba. E, seyirci ondan hiçbir şey alamayacak. Yani filmin ismi e, Antoni Beden olsa, tam anlamıyla attım şu anda ama. Hmm. <gülüyor> yani... Ne diyecek ki bu ıı, izleyiciye? O yüzden biz ona işte dağdan gelen kahraman koyalım gibi bambaşka bir... <gülüyor> İddialı bir şey koyarak. <gülüyor> evet, yani yani. Bazen isminle örtüşen tabii ki hani, e, hani çeviri isim oluyor. Ancak bazen hakikaten çok şu an aklıma gelmedi örnekler var mutlaka. E, ama hakikaten tezatlık içeren birçok örnek de var aslında. Evet evet yani değiştirmenin dışında ki o aslında bayağı isim hakkına müdahalede olmuyor mu? Bir de isim hakkı diye bir şey var dedim bugün Bu bugüne, bugün başlıkları arttırdım imza Çok ve evet, isim imzal. hakkı. Lütfen yazıyor Kerem şu anda. Vallahi yazdım ya. Ama özürüz yani ben unutkan mıyım? Efendim, e, ben o zaman şovun e, İçinde şarkıları Öyle yapalım gerçekten. E, şimdi gene aynı gülen düşüncelerden devam ediyoruz. E, burada e, Mayıs 1898'de Bernard Shaw, Charlotte Payne Tonsit ile evlenmeye karar veriyor. Hı. Bu e, karar veriş esnasındaki aralarındaki bir konuşmayı aktarmış. E, Shaw diyor ki, bunun dünyanın gözünde birlikte yaşayacağımız anlamına geldiğini biliyorsun değil mi diyor evlenmenin yani. Charlotte elbette biliyorum diyor, başka çaresi yok. Shaw öyleyse git bir yüzük al, bir de evlenme cüzdanı al diyor. Hı. Charlotte da diyor ki, adımı da değiştirmek zorunda mıyım? şu evet yanıtını veriyor. Konuşmanın önemi şu aslında onların kendi. Bence sen bunu bile bile seçtin. Tabii bile bile. Öbürleri bileysiz de seçiyorum. Şöyle el parlağımı koyuyorum. Hayır yani belki hani böyle birçok seçenek vardır da bunu özellikle yani ön plana çıkartmak istemişse o anlamda söyleyeceğim. Evet canım. ama bu çok sinirli bir şey. Yani dişi olan türün Ee, evlendiği zaman birdenbire adının değişmesi, işte atıyorum 25 yıldır, 32 yıldır ne, ne bileyim ben 18 yıldır taşıdığı soyad, o gün bir imza atıyor ve başka bir ad alıyor. Roma'da öyle değil mi efendim. Evet değil mi? O bilgini hemen paylaş Kerem'ciğim. Orada kadınlar çoğu zaman evlendikten sonra da kocaların değil de babalarının aile adını taşımaktaymış efendim Roma'da. E, Roma'da. Gene ama. Gene ama gene öyle. <gülüyor> yani gene bir erkeğin adını taşımak. Ya, Neden en, en yani? En azından babasının adını taşıyor yani, Şaka yapıyorum. Ne farkı var? Ben parçayı o zaman. E, tamam canım. <gülüyor> <Gidiyorum>. Sinirlenmeden. <Buyurun. gülüyor> Yok sinirlenmiyorum. Bu diyeyim ne diyeyim? Sinirleniyorum aslında. Sinirlen canım bu sinirlenecek <gülüyor> bir şey. Evet sinirleniyorum. Sevgili dinleyiciler e, tabii gene adla ilgili bir parça seçtik. The Brothers Bright'tan geliyor. Blood on My Name. Devam ediyoruz. Kamuslu Güreş'teyiz. 95.0 Açık Radyo'dayız. Biraz da isim koyma ritüelleri üzerine düşünelim istedim. Evet, Roma'dan başlamıştık. Evet, e, Roma'dan sen... başladık. Roman'ın öncesine de gidelim. Bu e, at koyma ritüelleriyle ilgili olarak e, gündelik hayatımızın tarihi İş Bankası Yayınları geçmiş programlarda da sık sık yayınlanmıştı. E, Kudret Emiroğlu'nun hazırlamış olduğu bir kitap. Orada at koyma başlığı altında bayağı hayli ilginç e, şeyler var. Onları sevgili dinleyenlerle paylaşmak istedim. At koymanın tarihi bize inanç yüklü bir dünyadan seküler bir dünyaya geçiş sürecini göstermektedir diye bir yorumla başlamış. Hmm. Doğru aslında. biri bir olarak. Yani da. şey gibi mi diyor, hani o zaman ba başka bir e, ad koymanın sebepleri e, bambaşka bir şey sonra değişiyor anlamında. E, tabii tabii o anlamda. Bir insanın veya eşyanın adı onun özüne ilişkin bir nitelik olarak görüldüğünden e, konulacak adla o adı taşıyacak kişinin uyum göstermesi gerekir. E, Birçok klanda da bayağı öncesine varıyor yani bilgiye. Ölen kişinin ruhuyla doğan çocuğun ruhu arasında bağlantı kurulduğundan doğan çocuğun akrabalık derecesi doğum zamanına göre konulabilecek ad listesi oldukça daralmakta. Bazen işte bütünüyle bilinir olmaktadır demiş. Erkek çocuklara büyük babanın adının konulması Anadolu'da oldukça yaygın bir gelenektir değil mi? Yani ondan bahsetmiştik. Yani. Evet, evet çok yaygın. Hı -hı. Ad Kişinin teline ilişkin bir bilgi içerdiğinden olası düşmanlarca bilinmesi sakıncalı durumlar yaratabilir. Çünkü birine büyü yapabilmenin kapılığından biri adını bilmektir hmm. Bu bilginç çünkü hamaset edebiyatında filmlerde duyulan işte yiğidin adını bağışlar mısın sorusu kabaca ün salma tanınıp tanınmama konusu değil. Kendi hakkındaki önemli bir bilginin yabancı biri tarafından öğrenilmek istenmesinin. ...hoş karşılanmayabilmesinden kaynaklanmaktadır demiş. He. Bu da çok ilginç. Daha da ilginç bir başlık var. Bunu ben çok düşünüyordum. Düşüncelerimin karşılığına, bu düşüncelerimin sorularıma bir cevap almış oldum aslında. Bu dursun, durmuş, satı. Aha, Değil evet, mi? Evet. Satılmış gibi adlar aslında bunu paylatacağımızda söylemiştik sevgili dinleyenlerle. Hafif kopya da vermiştik evet, sanki yani çalışımlar. İnsan çocuğuna niye satılmış ismi koyar diye hı hı. düşünürken... Aslında bu bir ad büyüsüyle ilgili bir durumdan dolayıymış. Bu dursun, durmuş, satı satılmış gibi adlar çocuk ölümleriyle ölümlerine karşı tedbir olarak konulan adlarmış. örnek olarak da işte satmak kökünden türetilen adlarda işte bu satı satılmış gibi bebeğe musallat olan kötü ruhları bebeğin o aileye ait olmadığına, başkasına satıldığına inandırarak kandırma hilesi. Evet içeriyormuş efendim. Evet dursun da durmuş da çok daha açık aslında. Dileyi dile getiren eylem çok e, belirgin. Hı hı. Ama öbüründe bütünüyle inançlarla hı hı. ilgili bir korku kandıracak yani isimle. Bunu bilmiyordum. Bu benim için bir aydınlatıcı bir durum olmuş. Hı. Hatta bir alt komşumuz vardı. Adamcağız ismini, satılmıştı ismini so sonradan Uğur'a dönüştürdü. E, yani, sanmıyorum ailesinden böyle bir birebir olarak o o anlamda alt büyüsü anlamında koyduğunu ama Bir yandan Kün da belki de değil mi? Fakat Uğur'da da bir şey var gene. Ha değil, doğru. <gülüyor> o kadar komik değil. değil <gülüyor> evet. O etki ailedeki sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru. Ee, evet bana mı geçti sıra. Ya bu kaynak o kadar uzun ki ben ara ara sana söylerim. Şu dede Korkut'la ilgili anlatacaklar anlat bakalım istersen. Olur. Çok uzun değil zaten. E, bu Yiğidim adını vaşar mısın kısmında da bu arada ben şeyi düşündüm. Biz geçen programda bahsetmiştik Evet hani. doğru bak filmlerde ya da her neyse metinlerde de e, yiğide dendiği zaman gerçekten koruma adlı belki bir şey. Ama e, daha nezaketle söylenme hali de oluyor. Hiç o e, büyüğü veyahut da e, korkuyu barındırmayacak. Hani eski daha böyle Osmanlı'da doğmuş Cumhuriyette büyümüşlerin de bir adınızı lütfeder misiniz hali var. Efendim Dede Korkut'tan şunu söyleyeyim. E, Programın da e, Azalıyor vakti, bizi prodüksiyondan uyarıyorlar. Malumunuz Dede Korkut'un e, at koyucu bir özelliği var. Pek çok e, başlıkta olduğu gibi. Bu da onun saygınlığıyla ilgili bir şey aslında. Mesela e, Dirsehanoğlu Boğaçağ'ın öyküsünde, e, hemen bölümü aynen okuyorum. Çağırdılar, Dede Korkut geldi, oğlanı alıp babasına vardı. E, babasına varıyor ve diyor ki, Bayındır Han'ın Ak Meydanı'nda bu oğlan savaşmıştır. Bir boğa öldürmüş. Senin o senin oğlum bir boğa öldürmüş. Adı Boğaç olsun. Adını ben verdim, yaşını Tanrı versin. Burada tam anlamıyla ilk programlarda bahsettiğimiz Kızılderiler'de de olan yaptığı bir kahramanlık ya da özelliğinden kaynaklanarak isim koyma işini doğrudan Dede Korkut'ta da görüyoruz. E, bu adını ben verdim, yaşına Tanrı versin diyerek aynı zamanda Tanrı'nın e, yetkileriyle kendi yetkilerini de ayırmış e, oluyor gibi bir e, bilgi de var. Adnan Bin Yazar'ın de Korkutu'ndan e, okuyorum bunları. Hangi yayın evi idi? E, Yapık hı, Tamam. Hı, hı. Böyle güzel e, basılmış bir kitle. Şahane hakikaten. Evet, bende altıncı baskısı var. Şimdi kim bilir ne olmuştur. Bitti mi vaktimiz? Bitti efendim. E, <gülüyor> o zaman. Hay Allah. <gülüyor> e peki efendim ne diyelim? Vedalaşma vakti geldi. Halbuki öpeyim seni dinlemiyoruz. <gülüyor> <Kerem> <gülüyor> Sevgili dinleyenler haftaya kamusla güreşe devam ediyor olacağız. Umarım. E, kendinize iyi bakın. iyi haftalar. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Üzere. Prodüksyondaki Selahattin arkadaşımıza da buradan teşekkürlerimizi iletelim. Sevgiler, selamlar, hoşçakalın. Kamusla Güreş Zamanen, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası